Dış Dünya, Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Herkese merhaba, bugün bir... Kayıt gene dinliyorsunuz. E, program e, sona eriyor. E, şimdi sonu baştan söylemek gibi bir huyum var. E, bazı programlarda da hep son söyleyeceğim baştan söyleme alışkanlığıma belki tanık olmuşsunuzdur. E, programı e, güzellikle bitirme kararı aldım. E, çünkü yaşadığımız yeni hayatta e, epey e, bir aydır. Canlı yayın stüdyodan yapamadığım için önce telefonla bayağı zorlu koşullarda sonra da bir türlü barışamadığım zar zor alıştığım bir kayıt cihazıyla sizlere seslenmeye çalıştım. Bunun da bir sınırı olduğunu kabul etmeye yanaşmıyordum aslında. Fakat bir süre sonra özellikle de geçen hafta pazar günü Yaşadıklarım, kayıt yapmak için uğraşırken yaşadıklarım beni birden uyandırdı. Evet, her şeyin bir sonu, her şeyin bir sınırı olduğu için aslında bir programına da yakışan bir konu bence bu programın bitişi. Bana neler hatırlatıyor, neler çağrıştırıyor bu bitiş. Sizinle bu programda onu paylaşmak istiyorum. Aslında paylaşmak istediğim, Birçok şey var. Bir tanesi bir muhasebe. Yani radyo programının 8. yılı ...Mayıs başında yani yeni yayın döneminde bitmiş olacaktı. Ve bu sekiz yılın bir muhasebesi olabilirdi bu programda. Ondan önce dokuz buçuk yıl süren yeşilin rengini bitirirken böyle fazla üzerinde düşünmemiştim. Çünkü hemen arkasından yapacağım programı iki yıl öncesinden kafamda hissetmiştim ve tasarlamaya başlamıştım. E, geliyordu yani ama şimdi öyle bir şey de yok bundan başka açık radyo ile olan dostluk ilişki ve güzel bir tarihçemiz var Ondan da bahsedebilirdim bu programda bütün bunları düşündüm açıkçası Fakat sonra benim için güncel olan sizin için de ilginç olabilecek Buradaki deneyimi yani şu anda bulunduğumuz yaşadığımız doğa parçasında ki deneyimi, son bir kez sizinle paylaşarak bu programda ona ağırlık vermeye karar verdim. ileride tabii tekrar bir program yapabilirim diye düşünüyorum. Bunun için açık radyo tabii uygun olursa programı yani bir boşluk olursa ben belki kendi koşullarımızda bir değişiklik olursa bunu yapmak isteyebilirim diye de hem kendimi hem sizi bir çeşit böyle bir Teaser diyorlar şimdiki zamanda onunla e, eğlendirmek istiyorum aslında eğlencenin önemli olduğunu eğer eğlenmiyorsanız e, hiçbir şeyin sürdürülebilir olmadığını da e, çoğumuz duyduk e, böyle bir söz var eğlenceli değilse sürdürülebilir değildir e, benim için de program yapmak açık radyoda bir programını yapmak her zaman büyük bir keyif olmuştur ama e, şimdi eğlenceli olmaktan çıktı. Bunu itiraf ediyorum daha önce hani kol kırılır yen içinde kalır falan diye eski terbiye dışarıya yansımıyor olduğunu düşünüyorum çekilen zorluğun yani zaman zaman anlatıyordum başıma gelenleri fakat bunları sesime veyahut da programın içeriğine çok fazla etki etmesin diye bir çeşitte gizliyordum. Birincisi e, burada elektrik yok olduğumuz yerde bu bir seçim yani elektriğimizin olmaması bu kadar ay boyunca 8 aydır e, burada oturuyoruz e, aslında öncelik listemizde son kalem olmasından kaynaklı yani elektriksiz yapamam ben deyip birinci günden başka şeyleri erteleyip bunu öne koyabilirdik ama bunu yapmadık ikincisi internet olmaması elektrik olmayan yerde pekala internet olabilirdi işte şarjlı cihazlarla veya işte pilli aletlerle cep telefonunu modem olarak kullanabiliyormuşuz şimdi yeni teknoloji falan bunlar fakat bende zaten yoktu da o hani bilgisayara takılan çubuklar var onlardan interneti sağlayabiliyor insanlar bizim evimizde ondan bir tane vardı eşimin fakat onu da geri verdik <gülüyor> yani böyle enteresan bir şey kendimizi elektriksiz ve internetsiz bıraktık bunun da vardır bir hikmeti diyorum yani benim elektrikli aletler işte cep telefonları vesaireyle pek aram yok onları kullanıyorum fakat onlardan epey bir rahatsız oluyorum e, yıllardır işte saçımı kurutmam aletle e, ütü hiç kullanmam e, işte cep telefonu bir ara bırakmıştım Greenpeaceten sonra e, ama tekrar sonra çeviri yapmak gerekti ve e, çeviri yaptığım arkadaşım bana bir telefon hediye etti ve bunu kullanmama e, rica etti. Sonra da o takıldı kaldı. E, bunun gibi yani e, güneşle yaşamayı özlüyordum ben açıkçası şehirde. E, sabah güneşle uyanmak ve akşam güneşle uyumak. E, bunu da burada bayağı bir uyguladık. Yani kışın hakikaten akşam daha güneş batar batmaz zaten uykumuz geliyordu yorgunluktan ve hemen sabahliğinde erkenden uyanıyorduk tabi o kadar çok uyumak mümkün olmadığı için. Şimdi yaz oldu biraz günler uzadı. Sabah güneş daha erken doğuyor. Akşam daha geç gidiyor falan ama ben her geç yattığımda ve her erken kalkamadığımda burada burada bir terslik var ben diğerini daha çok seviyorum diyorum kendime e ve o yüzden de erken yatmak ve erken kalkmayı artık hayatımda bir rutin olarak yaşamak isteğim ortaya çıktı. Ee, bunun dışında e, size hani burada yaşananları bir küçük özet yapacağımı söyledim bu programda ama e, yazdığım bir yazıyı da paylaşmak istiyorum bu son bir programında. E, Mayıs ayı yani geçen yıl gezi olaylarının olduğu sırada... E, Zekeriya Köy'de Kilios'ta biz yaşarken bir dergi yayınlanır Zek ismi o dergiye yazılar yazıyorduk artık yazmıyoruz çünkü orada yaşamıyoruz bu yazılardan işte ne belki o da son yazılardan biri olacak İsmi orman hepimizin damarlarındaki kanda mevcuttur orman her birimizin bilinçaltının derinliklerinde atalarımızın yaşamın olmazsa olmazları yiyecek barınak yiyecek ve ruhlarımızın gıdası olan güzellik için vahşi orman ve onun sakinlerine muhtaç olduğu bir zamanın silinmeye yüz tutmuş anıları vardır. Bu benim sözlerim değil tahmin edersiniz. E, Robert Hart'ın sözleri. E, bu sözleri alıntı olarak kullanmışım. Orman başlıklı yazı için. E, şimdi de ormanın içinde yaşadığımız için bu anlamlı. Yani ben o zaman nerede yaşayacağımı, ormanla birlikte olup olmayacağımı, Kilios'taki yakınlığın daha da Gelişeceğini bilmiyordum. Ee, şöyle demişim. Hükümet 3. Köprü, 3. Havalimanı birincisi ve ikincisi inşa edilmemiş olsa da 3. Nükleer Santral derken uğurlu sayım olan 3'ten soğudum inanın. Atlarımızın bulunduğu çiftlikten gördüğümüz yemyeşil tepelerde 20 gün kadar önce bir cumartesi sabahı garip bir yaranın açıldığını gördük. Az sonra bu kelleşmiş alanın alt bölümünde bulunan sarı lekenin bir kepçe olduğunu keşfettik. Kepçe öğlene doğru Kilios'a uzanan asfalt yolu aşarak toprak yoldan büyük bir gürültüyle çiftliğe ulaştı. Daha önceden kurdeleyle ile işaretlenmiş ağaçları arıyordu kepçe operatörü ve belli bir hat üzerindeki ağaçları, çalıları kepçesiyle vurup kırıp devirerek ilerliyordu. Akşam üzeri Uskumruköye vardığını duyduk. Ben bu yazıyı tamamlamak üzere bilgisayar başındayken garipçedeki temel atma törenine ait havai fişek sesleri geliyor günün aydınlığına rağmen. Yani gündüz vakti havai fişek patlatarak e, bu köprünün açılışını daha doğrusu e, inşaatının başlangıcını kutluyorlar. E, bu böyle yazılmış. Ormandaki ağaçlar bundan sonra piyangonun aralarından hangilerine çıkacağını bekleye dursun. Birileri bir buçuk milyon ağacın taşınacağını buyurmuşlar. İlk açılan 5-6 metre enindeki şeritte neler olduğuna tanık olduktan sonra çocuk mu kandırıyorlar diye sormadan edemedik doğrusu. Garipçeden başlayıp Demirciköy Kilyos, Uskumruköy diye uzayıp gidecek viyadük ve onun eni 30-40 metre olacağına ve ikinci köprüdeki tüm ağır vasıta trafiğini buraya kaydırılacağına göre bölgemizdeki yeşil alan katliamı hiç de hafife alınacak gibi değil. Şimdi ben 30-40 metre yazmışım Hürriye ama bunun daha da geniş olma ihtimali var. Araya parantez olarak giriyorum. Geçen ay İstanbul'a gittiğimde Kilyos'a doğru ilerleyen bir vasıtanın içinde buraya gökdelen mi yapmışlar diye bir anda böyle uykulu bir göz şöyle kırpıştırıp bir baktım gözlerimi açıp ve bunların viyadüğün ayakları olduğunu gördüm. Yani yan yana bir takım beton kütleler yükselmiş orada ve bunlar dün ayakları da benim uyku serseme, o ile gerçek arasında gördüğüm gökdelenler değilmiş. Çok şükür böyle karşıladım. Evet, toprağın, börtü, böceğin bölgemizde hala bir biçimde varlığını sürdürebilen envai çeşit kuşların, tilkilerin, karacaların, yaban domuzlarının ve daha birçok canlının evi değil mi orman? Yol işlemeye başladıktan sonra kamyon gürültüsü ve egzoz gazları kalan ormanı ve canlıları da etkilemeyecek mi? Çok yakında yapılacağı söylenen havalimanı, uçakların gürültüsü ve jet yakıtı kaynaklı zehirli gazlarıyla otoyolun başladığı işi bitirmeyecek mi? Bütün bunlara bölgemize batıdan komşu olacağı açıklanan ve toplam 1 milyon kişinin yaşayacağı söylenen uydu kentleriyle yeni İstanbul'un da ekolojik ayak izi eklenince olacakları düşünmek bile istemiyorum. Benim gibi ormanın yasını tutanlardan, yüreği sızlayanlardan mısınız bilmiyorum. Yazımın başında yaptığım alıntı sizi nasıl etkiledi onu da bilemiyorum. Aslında bu yazıda gıda ormanlarından söz edecektim ama güncel olan buna izin vermedi. Robert Hart'ı tanıtacaktım sizlere. Ama bunu bir sonraki sayıya bırakarak üzüntümü paylaşmaktan başka bir şey yapamayacağımı anladım. Daha güzel bir dünya yaratmak için enerjimizi toparlayıp herhangi bir biçimde harekete geçeceksek duygularımızı yok saymak, onları bastırmak yerine onlarla yüzleşmek ve onlarla kalmak ve onları dönüştürmek çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Her yanı betonla, asfaltla, otomobillerle doldurarak kendilerini var edenler... Güzelim İstanbul'u kanser gibi bir sonsuz büyümeye mahkum eden ulusal politikaların mimarları ve ticaretten başka hiçbir şeye hizmet etmeyenler, birçok icraatın yanı sıra kent merkezinin önemli bir oksijen kaynağı, bir ferahlama noktası olan Gezi Parkı'ndaki ağaçları yok ediyorlar. Kentin temiz havasının, suyunun ve ruhumuzu besleyen güzelliğinin kaynağı olan Belgrad ormanlarına, Karadeniz kumsallarına geri dönüşsüz zararlar veriyorlar. Bir gün paranın solunamayacağını, içilemeyeceğini, yenilemeyeceğini anlayacaklar. Ee, i̇şte bu şekilde e, yazıyı noktalamışım. E, ve o zaman tabii şu anda bir ormanın içinde yaşayacağımı bilmiyordum. E, ormanın yasını tuttum. E, o üzüntüyle kaldım. E, ve yaşam bana e, bir armağan sundu. E, oradaki yaşamımızı hayatımızı isteyerek noktalamadık yani bunun bir üzüntü kaynağı olması çok doğal fakat şimdi her sabah uyandığımda iyi ki buradayım dediğim başka bir yerdeyim işte hayatım böyle bir hali var bize sürekli sürprizler yapıyor programın geri kalanında size sürprizlerle ilgili bir başkasının Gene yazdıklarını da aktaracağım e, ama e, bir süre için en azından burada neler oldu e, 8 ayın muhasebesi de bu programın içinde bir yere sıkışacak e, Şimdi onunla başlamak istiyorum aslında e, ben çocukken hep şunu hayal ederdim bir derenin kenarında bir çadır kuramayacak mıyım ben hep böyle apartmanda yaşayacağım. Hep istediği zaman işte babam veya annemin götürdüğü yazlıklarda e, bulunacağım. Ben bir dere kenarında olmak istiyorum. Böyle bir şey vardı içimde bir ses. E, şimdi gerçekten bir derenin kenarında buldum kendimi 52 yaşında. E, bu bir kere çok güzel. E, İstanbul'dan ayrılmaya karar verdikten sonra ve bunun hazırlıklarını yaparken... E, kendi aramızda hani neyin önemli olduğunu da konuşuyorduk evde. Ben e, bir numaralı önceliğimi gölgeye veriyordum. <gülüyor> Gölgesiz olmaz yani güneşin altında kalmayı istemediğimi biliyordum sıcak olacağı için sıcağı da çok sevmediğim için. E, bana yaşam dev çamların altında gölgelenme fırsatı verdi. Şimdi olduğumuz yerde öyle bir yer. Sonra ikinci önceliğim sudaydı doğal olarak. İnsan gölgesiz belki yaşar ama susuz yaşayamaz. Her tarafında pınarlar olan bir yerde bulunuyoruz. Evet kuraklık olabilir bu sene ama gene birkaç pınarın suyunun bizi destekleyeceğini ben biliyorum. Bu pınarlardan çok su taşıdık bütün yaz boyunca. E, günde 120 litre suyu atlar geldikten sonra böyle pet şişelere doldurup e, getirip koca bir kazana döküyorduk ve onlar oradan içiyordu. E, bu bazen buzlu e, bir ortamda oluyordu e, çünkü hava soğuyordu gece ve donuyordu. E, musluklar hep açık bırakılıyordu köylüler tarafından ki e, donmasın ve akabilsin diye. Hani şehirde bu bir su e, rezaletidir. Yani musluğu açık bırakmak artık hani affedilecek bir şey değildir. Çünkü o sular, o şehrin ana kaynakları olan sular başka başka yerlerden, çok uzaklardan borularla oraya taşınır. Ama hani her tarafı su olan bir yerde suyu açık bırakmak insanlara çok doğal geliyor. Evet. Ve bazen de çok sıcakta, çok uykumuz geldiği zamanlarda gece olsun, gündüz olsun her zaman o suyu taşıdık atlar için. E, fakat şimdi e, bir tankımız var, bir depomuz var ve oraya e, arada bir e, su gelip doldurulabiliyor. En azından bu ikinci önceliğimi de e, bu şekilde karşılamış olduğumu söyleyebilirim. Üçüncüsü hiç hesapta yoktu. Bunu hiç aklıma bile getirmiyordum. Düzlüğün yani e, hani... Kabarcıklı düzeç derler meslek adamları, insanları, kadınları veya su terazi derler. Marangozlar, mimarlar bunu çok iyi bilirler. Hani yerin tam düz olduğunu gösteren o küçük basit alet. O da çok önemliymiş çünkü düz olmayan bir yerde yatmak en azından başlangıçta çadırda bayağı bizi fiziksel olarak yoğulmuştu. Herhangi bir küçük tabure koyduğumuzda üstüne koyduğum şeyleri bile devirebilecek bir eğim olan bir yerde birkaç ay yani üç buçuk ay çadırda kaldığımız sürenin başlangıcında uğraşıp durduk yani temel ihtiyaçlar aslında insana hem çok yorucu bazı deneyimler yaşatıyor onların yokluğu ama onların varlığı da müthiş bir mutluluk yaratıyor hani mutlu olmak için neye ihtiyacınız var gölgeye suya ve düzlüğe diyorum ben. Evet bu noktada bir ara vereceğiz. E, ve teknik masadaki arkadaşımdan bir e, müzikle e, sizi dinlendirmesini rica ediyorum. You better save yourself from something you can't see, follow 4-9 Açık Radyo'dayız bir programı e, devam ediyor e, gölgeden sudan ve düzlükten söz etmiştim e, şimdi geldiğimiz yerde e, bunları aşağı yukarı sağladık yani e, ahır evimizde ahır tire Ev gibi andığımız mekanda e, düzlüğümüz var. Yani uyuduğumuz mekanda bir sıkıntı yok. E, bastığımız yer düz. E, buna şükrediyoruz. E, gölgemiz bol. Geniş saçaklar yaptık. atlarda avluya çıktığı zaman e, gölgeye sığınabilsinler diye. Ön tarafımızda iki buçuk metre saçaklarımız. E, güneye bakan arka cephemizde ise elli santim e, bizi Fazla güneşten koruyacak ama e, kış güneşini de içeri alacak saçaklarımız var. E, su kısmını kısmen yağmur suyunu toplayabiliyoruz, e, kısmen dediğim gibi e, ve pınarlardan e, köylünün tankerle getirip e, doldurabildiği bir çelik güzel içme suyu depomuz da var. E, düzlük ve su ve gölge e, hepsi sağlandı. E, bunun dışında e, tabii hmm. dere e, güzel. Derede çamaşır yıkamış olma deneyimim oldu. E, yarım yüzyıl sonra. Yani yeryüzünde e, yeterince yaşadıktan sonra bir sürü deneyime kavuşuyor insan. E, çadır hayatı işte üç buçuk ay. Bu da ilkti bizim için. E, onun dışında e, artık derede çamaşır ve bulaşık yıkamıyoruz. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. E, evin içinde bir akarsu var. E, zaman zaman da e, bir başka köyde yaşayan e, ve köyde yaşadığı için de elektriği olan bir arkadaşımızın ...çamaşır makinesini e, kullanıyoruz. E, onu da itiraf bölümüne yazıyorum. E, sonra e, mesela bir... E, meyve ağaçlarıyla dolu bizim alanımız. Bir de bağ var. Bu meyve ağaçlarının çoğunun geçen yaz sıcağında geldik biz buraya Ağustos ayında. Kurumaya yüz tuttuğunu ve kuruduğunu bazılarını görmüştük. Ama tabii o zamanki öncelik listemizde ne yazık ki sökülüp atılmış olan su sistemini yenilemek maddi manevi mümkün gözükmüyordu. Ben de doğaya biraz aykırı gördüğüm bu tek tip Bahçecilikten çıkmak için sorunun çözüm olduğunu kendime hatırlattım yani permakültürle uğraşanlar veya onu sevenler biliyorlar olağanüstü güzel bir slogandır bu. Sorun çözümdür yani sorundan nefret etmeyin sorun zaten size çözümü getirecek olan şeydir hatta ta kendisidir. Bu ağaçların bir kısmının kurumuş olması asker gibi yan yana dizilmiş tek tip aynı şekilde budanmış aynı şekilde ilaçlanmış aynı şekilde sentetik gübrelerle toprağa doldurulmuş olan e, ve bir tür bana ya meyve vereceksin ya da ben senin canına okuyacağım mesajını sürekli alan bir ağaç topluluğundan bir şekilde bizi çıkardı. Yani o tarz bir şey zaten yapmayacaktık ama elimize o hazır ve pırıl pırıl sunulmuş olsaydı daha zor olacaktı dönüşüm. Bir kısmının hani kuruması da belki başka bir tür gıda ormanı yapmak için yer açmış oldu. Yani iyi ve kötü diye yargılayıp damgalamazsak ve birisi için ah edip öbürü içinde metiyeler düzmezsek hayat olduğu gibi kabul etmiş oluyoruz ve gerçeği e, olduğu gibi algılayıp ona göre hareket etmiş oluyoruz. Ve bizim ağaçlarda e, bir kısmı gitti bakalım biz e, onlarla yapabileceğimizi yaptığımız zaman elde ne kalacak diye e, yazın e, o şekilde bakmıştım. E, şimdi ilkbahar yağmurları ile inanılmaz bir güzellikle karşılaştım. Önce kalan şeftali ve nektarinlerin o nefis pembe çiçekleri. Arkadan da benim başka bahçelerde gördüm ama bizde görmeyi hiç düşünmediğim, aklıma bile gelmeyen elma çiçekleri. Elma çiçekleri uzaktan baktığınızda hem beyaz hem pembe oluyorlar. E, iki rengi birden barındırıyorlar. Ve eğer aklınıza gelip de burnunuzu o çiçeklere dayarsanız nefis bir hafif gül kokusu e, veriyorlar size. E, ve bizim aşağıda dikilmiş olan ve bütün bu vadide olup da hani ticari olan o golden türü elma ağaçları... Çok geç uyandılar onların tamamen kuruduğuna ben hükmedeceğim kadar geç uyandılar ama onların da aralarında canlananlar oldu fakat daha güzeli bizim hiç görmediğimiz geldiğimizde başka küçük elma ağaçları ki onlar belki daha az ticari olan ya da golden olmayan başka elmalar onlar şimdi bizi karşıladılar çiçekleri ve daha sonra da meyveleri olacak yani onları yaz sıcağı kurutamamış kökleri belki de sulama kesilince can havliyle daha da derinlere gitmiş ve oradaki sulara erişmişler ve canlı olarak ve daha sağlam ve daha sağlıklı olarak bizimle birlikteler. İşte sevinecek Güzel bir şey daha benim için Burada Ekolojik pazara 5 yıl 6 yıl gittikten sonra İstanbul'da Bayram 3 pazarına Giderek beslendiğimizi Daha önceki programlarda söylemiştim Pazardaki ürünlerinde ilaç Atılarak üretildiğini biliyoruz Ama bu da çok kötü Bir yandan fakat bu kötülük Bu sorun bizi kendi sebzemizi meyvamızı yetiştirmek için Daha da böyle güçlü bir dürtüyle dolduruyor. Benim anlatmışımdır belki arka bahçemizde toprak yok kaya çıktığı için orada bir deneme var. Saman balyaları koyduk. Onları ortasına da bir kompost yeri oluşmuş oldu. Dört tanesini böyle kare şeklinde koyduğumuz için. Oraya hem kompost tuvaletimizi hem diğer meyve sebze artıklarımızı ve yeşil artıklarımızı atıklarımızı dolduruyoruz. Üzerine kül atıyoruz zaman zaman zaman atıyoruz bir taraftan da o balyaların üzerinde bitkileri dikebileceğimiz çukurlar hazırladık onlara da bir şeyler dikmeye başladık mesela çiçekler de koyuyoruz oraya daha önce program yapmıştım böyle 30'a 30 kareler içinde tarım yapmayı bahçecilik yapmayı anlatan Mel Bartolomeo'nun yöntemini buraya taşıdık bir yandan da mesela patates e, koyduk bazılarına e, bugünlerde de sebzeleri e, tohumlarını oraya e, ekmeye başlayacağız dolayısıyla e, ekolojik pazardan beslenmek çok hoştu Oldukça e, maliyeti yüksekti. Bizim e, aile olarak harcamalarımızın içine bayağı bir yekün tutuyordu. Oradaki dostluklar da tabi cabası e, gayet mutluyum onu yaptığıma. E, fakat buraya gelince e, karşılaştığımız e, tarım ilaçlı ürünler meselesinden de e, bir sorun olarak bunu görsek bile e, arkadan gelecek olan kendi ürünlerimizin e, müjdecisi olduğu için Onunla da ilgili içimizi, gönlümüzü ferah tutmaya çalışıyoruz. Evet, bu arada burada başka neler öğrendik? Yani sürdürülebilir yaşam, ben yıllarca bunun hep anlattım insanlara Greenpeace'deyken. Bunun canlı bir örneği olmak istedim. Teoriden çıkıp pratiğe girmek istedim ve şimdiki hayatımız aslında bunun bir küçük başlangıcı. Burada mesela bir bağ var. 2 bağımız var aşağı yukarı. iki ayrı parça. Bir tanesini atlara açmaya karar verdik. Çünkü bizim o kadar çok üzüme ihtiyacımız yok şu noktada. Bir bağı da birazını doğal haline bırakıp birazını da burada nasıl yapılıyorsa o şekilde budamaya en sonunda ben ikna oldum. E, çünkü benim biraz hani e, taş kafalı diyebileceğiniz bir tabiatım var. Önce bir şey ikna olmam gerekiyor. Artısını eksisini göreceğim. Bütün hislerimle onu bir değerlendireceğim. Sonra karar veriyorum. Yani evet demekten sonra önce hayır demenin erdemine inanan biriyim. En sonunda bir başka köyden komşumuz burada yaşayan bir çift. Onlar kendi bağlarına bizi davet ettiler. Nasıl o bağı işlediklerini gördüm. Kendi kestikleri dallardan bize gelecek sene. Bugün çimlendirirse gelecek sene dikebileceğimiz bir takım dallar verdiler değişik üzümlerden. Böylece ben yavaş yavaş bunu denemek istemeyi başladım. Ve kendi bağımızı da böyle bir kaplumbağa hızında benim hiç adetim olmayan bir şekilde budamaya başladım. Normalde bir işi girip bitirmek isterim. Eğer bunu yapamayacaksam da hiç başlamayayım daha iyi diye böyle yıkıcı, bölücü bir ses vardır içimde. Ve hep ona uyduğum için de bazı şeylere hiç başlayamam. Ama bu sefer e, bunu aşmayı, onu dönüştürmeyi, onu ikna etmeyi başardım. Ve her akşam, neden akşam olduğunu da bilmiyorum. Yani aslında sabah da yapabileceğim bir şey, gün ortasında da yapabileceğim bir şeyken, böyle Şubat sonu Mart e, ayında yavaş yavaş o bağı, Budamaya başladım. Mükemmel yapamadım. Çünkü bazı aletleri kullanmayı çok iyi bilmediğim için ama en azından gerekeni Küçük ölçekte yaptım. Şimdi bağın üzerinde o böyle ölü gözüken kupkuru gözüken kütüklerin üzerinde yeşil tomurcuklar açtı ve ilk yapraklarını bağın gördük. E bu bir ilk deneyim. Yine yarım yüzyıl sonra olmaz olmaz demeyin. Minik bir bağcılık deneyimi de bu şekilde eklendi benim yaşam öyküme. E sonra işte kompost ve balya işini söylemiştim. E, ay takvimini kullanmayı da burada. ...öğrenmeye başladık. <gülüyor> yani dolunayın... ...nasıl bir etkisi olduğunu... ...yeni ayın insana ve... ...doğaya neler yapabildiğini... ...bunları hem maddi... ...hem manevi, hem... ...fiziksel, hem ruhsal olarak... ...yaşamaya ve uygulamaya başladık. Bunu yaparken de... ...bir taraftan... ...yeni bir şey daha öğrendik. İki üç günde bir değişen bir etkiyle... ...aslında... ...ay o zaman... Dikeceğiniz bitkileri de etkiliyor. Mesela kök günleri var. O günlerde kökünden istifade edeceğiniz, mesela havuç gibi e, bitkileri dikerseniz daha güzel gelişiyorlarmış. E, i̇şte yaprak günlerinde mesela pazı, ıspanak, marul gibi şeyleri dikebilirsiniz. E, meyve günleri malum. Meyve çekirdeklerinizi toprakla buluşturabilirsiniz ya da fidanlarınızı. E, bunun gibi bir takım günler var. 2-3 günde bir değiştiğini gösteren takvimler de var. Onlara göre de şimdi deneylere başladık. Hiç aklımda yoktu diyemeyeceğim. Uzun zamandır ben sepet örmek istiyordum. Yani neden derseniz bilmiyorum. <gülüyor> Belki eski hayatlarımdan birinde çingene olduğum için bilmiyorum. E, ve burada e, hem bir mahallesi var bayram için e, kibar deyimiyle romanların öyle derler. Var ama çocukluğumda çingene derdim onların da kendilerine bilmiyorum. E, bazen öyle bazen öbür türlü ne de biliyorum. E, sonuç olarak e, böyle bir mahallede bir takım sepetler örüldüğünü ve pazarda ara bir, arada bir görüldüğünü e, gördüm. Ama e, bizim köyümüzde de bir sepet ören e, yaşlıca bir amca varmış. Onu e, sevgili komşum e, davet etti bizim bulunduğumuz yere ve biz de kendi e, sevdiğimiz arkadaşlarımızla buluştuk ve e, şöyle bir 10 kişi kadar ondan bir sepet örme kursu aldık. E, bu da tabii bugün benim sıfırdan başlayıp bir sepeti bitirebileceğim anlamına gelmiyor ama en azından Evet ben bunu yapabilirim dememi sağladı. E, ve e, Halil İbrahim amca da köyde zaten. E, ve bunu keyifle anlatıyor. E, daha sonra yeniden e, ihtiyacımız olduğunda bize yardımcı olabileceğini de söyledi. E, bu da eklendi yeni deneyimlere. E, bir başka e, önemli şey benim için yeni hayatımda. E, klanıma kavuştum tekrar. <gülüyor> bu ne demek derseniz. E, ben e, 92 yılına kadar e, bu yeryüzünde ben neyim, ne yapıyorum, neden böyleyim diye çok soran bir insandım. Bir türlü tam bir aidiyet duygusuna kavuşamamıştım. Yani 30 yaşımdan bahsediyorum aslında. Ve 30 yaşına kadar böyle yaşarsan hani bir daha toparlanamaz bu şey diye çoğu insan düşünebilir. Ama 30 yaşında Türkiye'ye gelen ilk Greenpeace gemisiyle Evet ben bu insanlarla birlikte olmak istiyorum deyip işi gücü bırakıp o sırada onlara katılmıştım. Ve bu 16 yıl sürmüştü. İçindeyken tabii bir sürü acılar, bir sürü sıkıntılar, müthiş bir stresle çalıştığımı itiraf ediyorum sık sık ama tadı damağımda kalmış bir deneyim oldu. Ve oradaki dostluklar, arkadaşlıklar, gönüllerimizle, çalışanlarla birlikte böyle bir inanılmaz bir kardeşlik vardı küçük bir grup içinde ve o hala devam ediyor. Yani o insanlarla hani 20 yıl görüşmesem 20. yılda karşılaştığımda yine aynı sıcaklıkla e, karşılaşıp kucaklaşacağımı biliyorum. Buna klan dedim ben. Yani bunlar benim kabilem ya da öyle diyeyim. E, şimdi e, permakültür camiasında da herkes için aynı şeyi söyleyemem ama yine e, Böyle bir aidiyet duygusu içindeyim. Permakültürle bağlantılı olması tabii yeni zamanda çiftçi olmaya soyunmakla ilgisi var. Yani dededen babadan çiftçi olmadığınız zaman veya olsanız bile size bu deneyim akmadığı zaman doğal olarak kesintisiz bir biçimde akmadığı zaman Amerika'yı yeniden keşfetmek denilen şeyle uğraşıyorsunuz. Ve bunu da 80'li yıllarda herhalde özlemi çekilen bu şeyi formüle etmiş olan e, permakültürcüler var Ve onlardan öğrenenlerin e, Bugün öğrettiği bir Dev permakültür dünyası Var yeryüzünde e, Onlar da hani eski Bilgiyi çoğaltarak Onu günümüze uyarlayarak e, Bizler gibi sonradan Araziye yerleşen insanlara Bir tür ışık tutuyorlar e, Bu ışıktan e, istifade etmek isteyen insanlara da Yakın oluyorlar birbirlerine. Doğal olarak işte komşuluk olsun başka köylerdeki dostlar olsun böyle bir aidiyet duygusuna da 52 yaşında tekrar kavuştum bu da 20 yılda bir demek ki bir şeyler değişebiliyor yenilenebiliyor tam kaybettim diye üzülürken yeniden onu bulmuş olabiliyor insan. Evet, e, bulunduğumuz yerde atlarla yaşıyoruz. Bu da çok önemli bir ayrıntı. E, ayrıntı değil, belki de olayın ta kendisi. Çünkü atlarla ne yapacağız biz diye İstanbul'dan yola çıkıp başka yerlere doğru bakmış olduk ve orası bize kucak açtı. E, dolayısıyla e, 7-24 e, ne deniyor? Öyle deniyor değil mi? Yılda 365 gün e, atlarla yaşanabilecek bir Ortamdayız e, Köpeklerle ve kedilerle zaten bunu yapmışlığımız vardı ama e, Atlarla e, yoktu açıkçası Atlar hep bir yerdeydiler ve biz oraya gidiyorduk Onların yanına gidiyorduk e, Ama şimdi bir yere gitmemize gerek yok Onlar evimizin içindeler e, Bunun dışında e, Başka söyleyebileceğim ayrıntılar Mesela kuzine ile tanışmak Maşinga diyorlar bizim bölgemizde e, Maşinga e, kuzine Böyle düğmesine basınca tak diye yanan bir şey değil ve benim sabır sorunumu daha doğrusu sabırsızlık sorunumu müthiş derecede zorladı yani bir yumurta kırmak için uğraşmak. E, ateşi yakmak ve onu başlatmak ve ateşin belli bir sıcaklığa ulaşması falan bekleniyor. E, zaten ateş yandıktan sonra çok güzel yanıyor da sizin yapmak istediğiniz sırada bir türlü hani olmuyormuş gibi geliyor size. E, böylece bu hayatın içinde işte köpeklerimize pişirdiğimiz yemeği de kendi yemeğimizi de e, kuzinenin ritmine göre e, ve baştan hepsini bir arada hazırlayarak... E, bir şekilde çözüme ulaştık o sorunda da. E, ayrıca büyük bir keyif yani hem evin içinde sürekli bir ateşin olması aslında kutsal olanla belki e, o hani temel yaşamın e, temeli olan e, elementlerin biri olan ateşle de e, sürekli bağ kurmak demek. E, bundan da hiç şikayetçi olmadığımı söylemek istiyorum. E, Birçok şey yeni. Eski olan ve kaybettiğimiz ara verdiğimiz bir şey vardı kombu çayı yapmak radyo programında çok kez söylüyordum fazla mantarlara talip olanlara götürüp elimle bazen de işte postayla kargo ile neyse gönderiyordum fakat e bu hayatın içinde zor tabii kombucayı yapmak yani çadırda yaşarken falan hiç mümkün değildi. E hala da bir mutfak tezgahımız olmadığı için gene raflarımız işte dolaplarımız olmadığı için gene bunu zor buluyordum. Ama sonra zamanı eşref saati geldi ve komşumda olmakta olan kombu çayından bir örnek içinde birkaç mantarla birlikte bana armağan edildi e, ve armağan ekonomisinin kutsal ekonominin en güzel örneklerinden biri olan e, bu paylaşımı yaptık ben de e, ertelemedim mükemmel olsun diye beklemedim her şey ve e, geçen hafta e, geçtiğimiz günlerde bir İki tane litrelik kavanozda kombu çayını yeniden başlatmış oldum. Evet, bir ara vereceğiz gene ve müzikten sonra birlikte olacağız. Oh, You had me in a dream I lived in every word you said The stars had aligned I thought that I found you And I don't want to love somebody else Oh left it all unspoken Oh, we buried it alive And now it's screaming in my head Oh, I shouldn't go on hoping Oh, that you will change your mind 94.9 Açık Radyo'dayız. E, programı başından dinlemediyseniz e, bir programın sonuncusunu dinlediğinizi e, size söylemek istiyorum. E, tekrar için kusura bakmayın diyen, baştan dinleyenler. E, şöyle aslında sonuncusu demek doğru değil. E, çünkü e, güncelleyemesem de bir fırtına kuşu web sitesi var. E, çoğunuzun bildiği fırtınakuşu.net e, adresine girdiğiniz zaman... Epey bir eski program var. Benim bildiğim çoğu arkadaşım oradan faydalanıyorlar. Açık radyonun çekmediği yerlerde İstanbul'da olsun veya tabii başka yerlerinde Türkiye'nin ve dünyanın bu web sitesine girip oradan programları indirip dinlemek mümkün. Bir gün tekrar başka bir program ...da yapabilirim. Onu da baştan söylemiştim. Ama bulunduğumuz yerdeki... ...koşulları daha fazla zorlamaktan... ...vazgeçtim. Bir şeylerden vazgeçmek lazım ki... ...yeni şeylere yer açılsın. İşte ben 8 yıl bir program... ...9,5 yıl bir program... ...17,5 yıldır... <gülüyor> ...Açık Radyo'nun bir zamanını... ...hep işgal ettim. Şimdi o açılan boşluğa... ...bence çok mükemmel, güzel bir program yerleşecek ve orada sizlerle buluşacak. Evet, elektrik ve internet yok. Geçen hafta hani ben olduğumu bildiğim şeylerden çıkacak kadar strese girdim. Çok sinirlendim. Her şeyin şarjı bitti. İşte dışarıda köpek havlıyordu. Benim kayıt yaptığım cihazın da şarjı bitmiş son dakikada fark etmediğim için... Bir süre boşuna konuşmuş oldum. Gece gidip e, Ilıca'da e, bu programı zaten size göndermek için internet olan bir yere gitmemiz gerekiyordu. E, orada kalan o eksik kalan dakikaları tamamlamak için de e, bir sürü insanın sesi olan bir otel lobisine bitişik bir odada bir süre e, uğraştıktan sonra e, vazgeçtim. Havlu attım ve çıkıp dışarıda açık havada o kalan dakikaları dört deneme sonucunda kendimi ancak toparlayabilip kaydettim. Hadi geldi şimdi internete sıra göndermek derken 31. dakikaya kadar mükemmel akan giden program. 31. dakikada kesildi çünkü otelin interneti bozulmuş. İşte onu bekledik, düzeldi falan derken yani gece birde falan eve ulaştığımda bunu artık yapamayacağıma karar verdim. Bu arada bu kararımı anlattığım bir takım arkadaşlarım da yakında olanlar bana dediler ki sen geçen Ekim ayında zaten çok zorlandığını ve artık bunu yapamayacağını söylemiştin. Yani ben Kasım ayında başlayan yayın döneminde bu işi bırakabilirmişim. E, fakat e, demek ki yapabilecek gücüm yokmuş. E, maddi manevi bırakmak da çünkü bir güç istiyor. E, dolayısıyla bir yayın dönemi daha e, bir programı sizlerle buluştu. Garip garip koşullarda buluştu. En başta o Ekim ayından önceki durumda hatırlarsınız işte belediye anonsları bayram için işte şu plakalı aracı şuradan kaldırın diye bağıran bir hanımın sesiyle bazen programı yaptık. Bazen e, girip içeride kayıt yapabileceğimiz mekanın kapısında kalıp kilitli bulup e, giremediğimiz için içeri sokaktan yaptık işte mesire yerinden yaptık falan. Neyse e, eşim ve ben bu şekilde program yapmaya devam ederken e, demek ki e, artık bir şekilde bu. Küfe dolmuş. Yani buradan sonrası hem stüdyoda yapmanın keyfini de yaşadıktan sonra arada İstanbul'a gelince bu fark daha da bana zor gelmeye başladı. Affola diyorum. Bir programı bu programla birlikte sona eriyor. Neyse şimdi programı devam ettireyim ben. Benim için de aslında ilginç bir deneyim. Bir son program yapmak. Yeşil'in renginde dediğim gibi önceki programı bırakırken bir sonra yapacağımı zaten iki yıl öncesinden hissetmiş ve plan. E, o zaman kolaydı bırakmak şimdi ise daha bir boşluğa adım atmak gibi bir şey e, ama e, programın içine çok güzel oturan ve 21 Nisan'a ait olan e, bir e, küçük yazıyla e, bu programı bitirmeye karar verdim e, ondan önce ama e, size e, başka bir ...şey aktarmak istiyorum... ...sürdürülebilirlik... ...beni heyecanlandıran bir kavram... Ee, ...ve e, gerek Greenpeace'te olsun... ...gerek e, daha sonra... E, ...yaşadığım işte bu permakültür... ...deneyimiyle birlikte gelişen süreçte olsun... ...hep... E, ...burayı yok edip başka bir yere taşınmak... E, ...gibi yaşayan... ...insanlara bakıp... ...ya başka türlüsü mümkün deme... ...ihtiyacı duymuştum... Muhakkak kendim de bu yok oluşa ve tüketmeye ortak olduğum halde yani insan kendini bilmeli hani ben çok duyarlıyım ben çok şahane bir insanım ben hiçbir şeyi yok etmiyorum hiçbir şeyi tüketmiyorum diyecek kimse yok belki aramızda ee, ama e, ölçüyü kaçırdığımız noktada geri adım atmayı kendimize e, ne kadar söyleyebiliyoruz önemli olan şey bu tıpkı radyo programını bitirmek gibi e, aslında bu da Aynı içerikte yani bir şeyi zorlayıp zorlayıp sonra bir durup ben ne yapıyorum diye bakmak ve geri adım atmak durmaya karar vermek ve orada bir nokta koymak. Evet bu sürdürülebilirlik konusuna çok kafa yormuş ve bunun kitabını yazmış olan bir kişi var ismini belki tanırsınız John Seymour. Onun kitabından eskiden söz etmiş olduğumu da hatırlıyorum. Onun bu The Complete Book of Self-Sufficiency ismini taşıyan kitabını benimle aynı duyguları paylaşan bir arkadaşım bana elektronik ortamda armağan etmişti. O şöyle tanımlıyor, diyor ki gerçek çiftçi, gerçek toprakla yaşayan insan aslında kendi toprağının, Canına okumaz yani ben size böyle çevireyim arasında tam öyle demiyor ama sömürmez diyor o ee, ve orayı daha güzelleştirmek geliştirmek e, toprağının kalbini korumak için onun e, doğurganlığına e, bir zedeleme bir zarar getirmemek için ee, dileklerle çalışır yani bu dilekleri taşımadan ben buradan ürünü alayım da kaldırayım götüreyim gerisi yık, yansın yıkılsın ben buna gübreyi de basarım suyu da basarım canına okurum oranın diye ee, tabi bunu yapan da bu şekilde yapmıyor biliyorum çünkü kendine de zarar veriyor o kadar farkında olmadan ve bir geri dönüşsüz yolda olduğunu Düşünerek ve o ticari baskının altında yapıyor. Ama gene de sonuçta yaptığı şey bu oluyor insanların. Organik tarıma veya zehirsiz tarıma yönelen çiftçiler de var. Onlar bir takım riskler alıyorlar. Bir takım külfetlerin altına girerek biraz da kurda kuşa aşa diyerek her şeyin maddi kazanç olmadığını kendilerine hatırlatarak ve ee, çevreye de anlatarak bu işi yapabiliyorlar. Dolayısıyla e, burada hani yapan kötüdür, yapmayan iyidir gibi bir yargıdan e, kendimi e, geri çekmeye çalışıyorum. Ve e, John Seymour'un e, tarifine dönüyorum. Diyor ki doğayı gözler o diyor gözler ve e, tek bir ürün yetiştirmez. Çünkü tek bir ürün yetiştirirse ya da tek bir hayvan türü beslerse e, bu Doğanın düzenine aykırıdır. Bunun farkındadır o kişi diyor. Ee, ve hayvanları, bitkileri arazisindeki toprağındaki hep mutlu etmeye, beslemeye yöneliktir onun üretimi. Ee, ve doğal formların en geniş seçkisini, en geniş çeşidini orada desteklemektir onun yaptığı. Çünkü yetiştirmek istediği hayvan, bitki tek bir tür olursa doğanın e, dengesine iyi gelmiyor bu. E, ve sonuçta bütün bu çeşitlerin, bu türlerin yani hedeflemediği türlerin de aslında birbirini ve her şeyi desteklediğinin farkındadır o diyor. E, bazı bölgelerini arazisinin hatta hiç el değmeden bırakmayı da bilir. Çünkü orada da vahşi e, yaban hayatının e, Güzel bir şekilde gelişmesine izin vermenin de gerekli olduğunu bilir. Burada yetiştirdiği her şey yani tarım ürünü olarak ya da hayvancılık ürünü olarak yetiştirdiği her şey toprağın sağlığıyla doğrudan ilgilidir ve bunu bilir. Her bir bitkinin her bir hayvanın toprak üzerindeki faydalı etkilerini de gözetir. Her şeyin de üstünde aslında yaşam zincirinin içine bir burnunu sokma hali olduğunu bilincindedir. E, kendisinin de bu yaşam zincirinin parçası olduğunu bilir. E, eğer burnunu daha fazla sokarsa, daha fazla müdahale ederse orada bir aksiliğe yol açarsa kendi kuyusunu kazdığının da farkındadır. E, doğanın dengesini bozmamaya çalışarak kendisinin de bu dengenin bir parçası olduğunu bilerek çalışır. E, i̇şte bu sözlerle aslında e, şimdiki yeni e, mekanımızı bir çeşit kutsamak istiyorum ben. Elde olmadan e, verilmiş zararları e, tabi telafi etmek için insan ve doğa el birliğiyle çalışacak ama e, bilerek isteyerek ben bununla, bunu umursamıyorum bir tekme atarım gider gibi bir tutum içinde e, olmakla bir yere gidilemediğini e, dünyanın çeşitli örnekleri yaşanan ekolojik kriz zaten bize gösteriyor. İnsan e, ergen Olma aşamasında Gibi ergenliği de bitirme Aşamasında gibi benim görüşümle Çünkü yeryüzünde birkaç Milyon yıldır var olsa bile Bu ergenlik haline bir türlü aşmış gözükmüyor Yani Sinirli olabilir hormonal dengesi Bozuktur işte Yeni aşık olmuştur ne yapacağını Bilemiyordur falan filan Kendine ve çevresine epey Düşmanca tutumlar biliyor Edinebiliyor ergen olma aşamasında olan e, insan. Sonuçta e, yetişkin olmaya adım atmakta olduğunu da hissedenler var. E, ben de onlardanım. Ama bir günde yetişkin olunmuyor. Yani ben 52 yaşında olmakla beraber kendimi yetişkin bulmuyorum. E, i̇çimde inatçı, sabırsız, işte bir ton küçük çocuk taşıyorum. E, ve bu yaz onlara anne baba olabileceğimi fark ettim daha. Yani kendi annemin babamın hayatta olmaması bir sorun gibi gözükse bile aslında yine sorunun çözüm olduğu ortaya çıktı. Ve onların e, burada olmamasıyla kendime annelik babalık yapmak çözümüne ulaştım. Ve o küçük çocukları avutmak, sinirlilerse yatıştırmak, onları beslemek ve onların da bütüne katılması, yetişkin olmaya, gönüllü olmaları için e, bir şeyler yapmaya başladım. Evet programın son kalan dakikalarında da yine eski programlardan birinde söz ettiğim Mark Nipon'un sözlerine kulak vereceğiz. Ve bana da çok iyi gelen bir şeyi sizinle paylaşarak bir programını bitirmiş olacağım. Bu 21 Nisan için özel yazılmış onun kitabında ki kitabın adı Aydınlanma kitabı ya da uyanışın kitabı diye çevirebileceğim bir kitap bu. The Book of Awakening ismi. E, Mark Nippo kendi uyanışını e, burada e, yaşadığı deneyimi damıtarak damla damla gün bazında aktarmış. Yani 21 Nisan için e, bir armağan olan sürprizi ele almış. E, sürpriz aslında herkes için farklıdır. Çoğumuz için hediyedir e, ama bir alıntı yapmış şöyle diyor bir din adamı Tanrı'nın bir diğer adı sürprizdir kendisi de şöyle diyor mesela size çok önemli gelen planlarınızı kovalarken acele acele bir şeyler yaparken birdenbire başka birine rastlarsınız ve elinizdeki aldığınız alışveriş çantası Yerlere yuvarlanır. Yerden bir şeyleri toplamaya çalışırken de birden karşınıza çıkana aşık olabilirsiniz. Bunu bir filmden hatırlıyorum ben. Meryl Streep'in oynadığı bir filmde vardı. Böyle. O da o filmi görmüş olabilir. Ya da öyle içinden gelmiş. Bunu örnek göstermiş. Birçok şeyi planlarsınız ve sonuçta bambaşka bir yere gidersiniz. Buna bir sürü örnek vermiş. Mesela diyor ki. Bir kitapla karşılaşırsınız tesadüfen Albert Schweitzer hakkındadır ve Afrika'ya gitme arzusu uyanır içinizde ve gidersiniz. Geometriyi kavradığınızı anladığınız bir gün bir bahçıvan olmaya karar verebilirsiniz. E, ve mükemmel bir takım e, bahçeler oluşturmaya başlayabilirsiniz. E, anneannenizin ölümü e, size tarih aşkını getirebilir o öldükten sonra onunla, onun hayatı sizin için önemli olur ve tarihle buluşursunuz. Benim açımdan diyor Mark Nippo, kanser olduğumda bir kaburgamı kaybetmem içimdeki Adem'i bulmamı sağladı. Hayatın içindeki acılı anlar ya da olumsuzluklar bizi hayatın büyüklüğüne, bütünlüğüne alırlar. Uyandıracak şekilde tetikler bazı şeyleri. E, kendi sınırlarımızı aşmamızı sağlar, onları kırmamızı sağlar ve kendimizi yeniden tanımlamamızı sağlar. Bu bütünlük, bu birlik duygusu içinde. E, biz açıldığımız zaman da e, ruhumuz dünyaya, yeryüzüne açılır. E, dünyayı büyük harfle başlatmış. Yani dünyalardan herhangi bir dünya değil de yeryüzü üzerinde bulunduğumuz gezegenin ismini anarak. Her şeye hazır olamayacağımızı söylüyor. Hiç kimse hayatın tamamını önden planlayamaz. Eğer fazla hazırlık yaparsanız da kendinizi hayattan duvarlarla ayırma çabasına girmiş olduğunuzu fark edersiniz bir gün. İnsan sürpriz bir armağan olduğunu kabul ederse ona Direnme refleksini de yumuşatabilir diyor. E, hayatın sürprizlerle dolu olduğunu söylüyor. Yaradana şükür demiş bu noktada. E, ve Tanrı'nın da aslında birliği bilme şansı olarak adlandırılabileceğini söylemiş. E, bir programını bitirirken bundan hoş bir şey bulamadım. Doğrusu sizlere armağan etmek için. Tanrı birliği bilme şansının... Bir başka adı da olabilir e, Bu da sürprizli bir şey tabii. E, Tanrı diyor Bizim planlarımız arasında çok az yer alır Fakat her zaman O beklenmedik olan Olayın içinde kendisi Bulunur e, Bunun sonunda kendim için Ve sizler için minik bir e, bölüm var Onu aktararak Bir programını bu sefer Tamamen bitirmiş olacağım e, Şimdi kendimi Merkezliyorum Merkezimde olmaya niyet ediyorum. Ve e, ruhumun sürprizlere açılması için dua ediyorum. Soluğumu verirken beklenmedik olan şeylere olan direncimin e, gevşemesi için niyet ediyorum. Onu koyveriyorum. Soluğumu alırken benden büyük olan benden yüce olan her şeye bir kapı aralamaya çalışıyorum. Ve günüme bu şekilde başlıyorum. Herkese güzel sürprizler diliyorum. Görüşmek üzere. Bir İç dünya dış dünya